Ve alihi ve sahbihi el Ma azini teqva ma al Şimdi müellif rahime Allah en baştan şu ana kadar ki kısımda Hala e, e, sena salat, salat ve selam Yani Allah azze ve celle senada Bulundu Nebis e salat ve selam etti Bugünkü nazımdan sonra Ki bu 6. nazımdan itibaren olacak Kit, e, müellif, e, yani nazım konulara nazmıyla beraber konulara girecek inşallah. Ama şu ana kadar daha hiç konuya girmedik. Sadece salat ve selam e, ilk dersten şu ana kadar. Sadece salat ve selam e, kısmını işlemiş olacağız bu dersle beraber. Evet, en başta demiştik ki Elhamdülillahilkadimilbaki mukadirunul ajali vel erzaki. Burada Allah azze ve celle övgü var, hamd var. Sonra Hayyun alimun kadirun mevcut قامت به الاشياء والوجود. Burada da yine Allah azze ve celle'nin bazı e, işte isimlerini vesaire sıfatlarını da zikrediyor. Dellata ala wujudi'l havadis subhanahu fehuvel hakimu'l varis. Yine burada buraların hepsine işaret ettik. Sonra dedi kesen mesalatu vesselamun selam sermada ala'n-nebi'l mustafa kinzil huda. Salat selam nebi Mustafa olsun vesaire. Burada da salat selam getirdi bu 5 buraya kadar dördüncü nazımda. Bugün beşinci nazım ve alihi ve ashabihi ve alihi ve sahbihi el ebrar-ı ma'adinet takva ma'al esrar kısmını işleyeceğiz. Burada da Nebi sallallahu aleyhi ve ashabına e, salat ve selam zikrettikten sonra konuya girecek. Konuya tabi 6. nazımdan itibaren girmiş oluyor. Onu da önümüzdeki derste işleyeceğiz inşallah. Evet, nazmı ele alalım. Bismillah. Müellif Rahimahullah diyor ki: ve âlihi ve sahbihi'l ebrârî mââdenu't takvâ mâ'l esrârî ve âlihi ve Şimdi bundan önceki nazımda, 4. nazımdaki onu işledik. Ee, İmam es-Sefarini rahimehullah ne demişti? Demişti ki Allah ze vecelle sena ve övgüde bulunduktan sonra Sümme salâtü ve selâmü sermedâ Sonra salat ve selam olsun. Ne? sermede ebedi olarak kime? Ale'n-nebiyyil Mustafa kenzilhuda. Hidayet hazinesi olan ve hidayet hazinesi Mustafa olan nebiyye olsun. Şimdi bu nazımda da ne diyor? Ve alihi ve aline olsun. Yani o selam o salat ve selam nebiyyil sallallahu aleyhi aline olsun. Başka ve sahbihi ve sahbin olsun. El-ebrari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 manayı e, müellifin değinmek istediği manayı burada şerh ederim inşallah. Şimdi diyor ki: "Sümme salatü zikrettikten sonra ve alihi ve salat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in alini olsun." Yani bu alini onu anlatacağız. Onun mana kısmında anlatacağız inşallah. Ve sahbine olsun, ve sahbuna olsun el Şimdi, e ebrar. Şimdi ebrar cem'u berr'in. Berr'in çoğuludur. Ebrar kelimesi bu nazımda geçen berr'in çoğulu. Buradaki o zaman a, a, a, e, ebrar kısmı çoğul. Tekili bunun, yani tekili bunun elberru. E, el Ber ise, facirin, fuccarlığın zıttıdır. Ber, facirliğin, fuccarlığın zıttıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'da buyuruyor ki, كَلَّ inna kitabel الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّنٍ Doğrusu, günahkarların yani yazısı muhakkak ki siccinde olmaktır diyor Allah Kur'an'da. Sonra devam ediyor Allah Azze ve Celle. Sonra diyor ki ileriki ayetlerde kelle inne kitabel ebrar. Bak bir burada geçen nazında da ebrar şeklinde geçiyor. kelle inne kitabel ebrar fi Hayır andolsun ki iyilerin kitabı elliyyundedir. Şimdi iyileri burada bir ebrara ebrarı neyin zıttında neyin mukabilinde zikretti Allah? Önce dedi ki: "Kelleha inna kitabe'l Facillerin, facillerin, günahkarların yazısı siccindedir. Hmm? Günahkarların yazısı siccindedir. Onun mukabilinde günahkarların mukabilinde zıttında neyi izik Allah ile kıyametlerde? inna kitabe'l ebrar ebrarların, ebrarların, yazısı da kitabı da elliyundadır. Şimdi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 Allah'ın Muhammed'e salat eli, onun aline ve etbaına, yani tabi olanlarına salat ve selam ver dediğimizde, ailem maksat burada etba ile tabi olanlar ile beraber zikredildiği için ne olmuş olur burada? Al, al, nebi sasire mümin olan yakınları kastedilir. Çünkü neden? Eğer eğer al ile etba, yani tabi olanlar aynı nasta kullanılırsa, yani aynı nasta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 Allahumme salli ala Muhammed ala Muhammede salat ile ve ala ali Muhammed ve Muhammed'in ailesine de salat ile yani müminlere de salat ile demiş oluyoruz. tabi bu bir görüş. Alin çünkü alim manalarından bir tanesi tabi olma. Bunun en büyük delillerinden bir tanesi mesela Allah azze ve celle ali firavun. Firavun ali dediğinde kimi kast ediyor? Firavun ali ne demek?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 çıkıyor, geliyor. Ondan sonra işte Ali radıyallahu anh oğlu Hasan radıyallahu anh geliyor. Neb Pe Nebis sallallahu anh onu abbasın içine alıyor. Sonra Şeyh'in radıyallahu anh geliyor. O da Hasan radıyallahu yanına geçiyor, yanına giriyor. Yani abbasın altına geliyor nebi sallallahu anh'ın. Sonra Fatıma radıyallahu anh'a geliyor. Nebi sallallahu anh onu da abasının içine alıyor. Sonra Ali radıyallahu an geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu da oraya sokuyor. Tamam. Yani bunların hepsi ne olmuş oldu? Abanın altında. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem abasının altında. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sonra şu ayeti okuyor. Diyor ki: "Ey ehli Beyt! Allah sizden ancak kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister." Diyorlar ki birinci olaya baktığımızda, yani birinci olay diyorum. Birinci delile baktığımızda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri şey eşlerinin ehli beytten olduğuna delil yok. Bu birinci kısmı iki olmadığına delil var. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ali, Hasan, Hüseyin, Fatma radıyallahu anh bunları abasının altına aldığında bu ayeti okuyor. Diyor ki ayette bakın ey ehli beyt, Allah sizden ancak kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Hı? sizi tertemiz yapmak ister. Diyor ki ne işte bu ayeti onları abasının altına alarak okuması onlara hastır. Aksi halde eğer ehlibeyt onlardan başkası olsaydı yani Allah Resulü'nün zevceleri olsaydı onları da alması gerekirdi. Tamam? Şimdi dikkat edin. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın bu okulu ayet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 Ve dahil olduklarını anlayınca hemen şu doğuyor. Yani demek ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları bu ayette dahil ve o zaman ehli beytten sayılıyorlar. Şimdi alalım ayetleri başa. Ayetin önünü ve sonunu alalım. Çünkü neden? Biz her zaman diyoruz ki bunu zaman zaman zikrediyoruz derslerimizde. Herhangi bir ayeti manasını tayin eden en büyük etkenlerden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 Nebi sallallahu o zaman ha Tamam. Diyoruz ki e eğer ayetleri siyak ve sivakından koparırsak mana tayin edilmez. Tamam. O yüzden siyak, sibak önemli. Şimdi bu mesela şiaların getirdiği bu ayeti ele alalım. Ve bu ayetle beraber hadise de söylüyorlar tabi. ayrı. Şimdi. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Bak o ayeti ön alalım. O ayet kaçıncı ayet öncelikle? Ahzab 33. Değil mi? Ahzab 33. 31'den alalım. Allah diyor ki: Yâ nisa'en-nebî, ey nebînin hanımları, lestunneke ahadin minan-nisâ. İnittekeytunne ve lâ tahdâ'n bil-kavli feyatma'allazî fî kalbihî maradun Bu kaçtan 32'den itibaren oluyor değil mi? Bu 32. ayet. 30, 31 değil, 32'den. Ey peygamber hanımları siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Şimdi hitap kime?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 İnma <İnnemâ> yuridu Allahu li yuzhiba ankumirrisse ehlel beyt ve yutahirakum tatheeran. Ehle beyt Allah siz, sizden kiri gidermek ister ve sizi tertemiz yapmak ister diye. O zaman baktığımız ayetin önünde Nebi'sası'nın hanımları. Ondan sonra diyor ki ey ehle beyt. Yani Nebi'sası'nın hanımları. Hatta ayetin devamına bak. 34'e in. Vazkurna <gülüyor> ma yutla fi buyutikum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 Hüseyin, Fatma radıyallahu anh'ın ehli beyt'ten olduğuna dair hadis var. Ki ehli beytendir de onlar. O hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının zikredilmemesi ehli beytten olmamasını gerektirmez. Çünkü bizim elimize de ayet var. He? Çünkü bizim elimizde de ne var? Ayet var. Ve ayete baktığımızda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları asla. Ama biz buna rağmen ne diyoruz? Hasan Ali Osman e, Hasan Ali e, Hüseyin Fatma r.a. ayette olmamalarına rağmen ayette olmamalarına rağmen ehli bedendir çünkü hadis varlıklarında. Aynı şekilde tersten bakıyoruz. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Hanımları o hadiste zikredilmemesine rağmen ehli bedendir çünkü ayet var elimizde. Yani bizim elimizdeki ayette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 burada bırakalım dersi. zaten pek uzatmayacaktık da. En son buradan şunu da anlatalım. Burada takva kelimesi geçti. Takva ne dedi ve hala alihi ve sahbihi'l takva ma'al takva, vaqvadır aslı. Vikayeden alınmıştır bunun aslı o da nedir? Allah aziz kişinin Allah'ın azabından kendisini korumasıdır. Ama nasıl koruması? Fiillerini yerine getirerek. Bi fi'li awamirihi ve Emirlerini yerine getirip nehirlerinden kaçınarak takva budur. Takva hakkında en güzel söylenen tariflerden bir tanesi budur. Allahu alim tabii. evet o yüzden diyoruz ki burada şeyların herhangi bir tutana yok. Kendi kaidelerle terstir bu. Bu sadece e, bu ayeti tartışma adına ediyor. Ya zaten Nebi Sıslımin eşlerinin ehli bedden olduğuna başka deliller de var. Sadece onların